Merhabalar İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na yeniden hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe ve saatin 11.30 olması lazım eğer bizi şu anda dinliyorsanız. Bugün Hüseyin Kahvecoğlu ve İpek Akpınar bizlerle beraber değiller ama Ebru Şimşek bizlerle beraber. Bugünkü konuğumuz Ebru Şimşek. Merhaba Ebru. Merhaba. Hoş geldin diliyorum sana. Teşekkür ederim. Hoş Umarım güzel program yapacağız. Bugün mimarlığın hallerine dair konuşmalar diye açtığımız bu programın mimarlığın... Mimarlık okuduktan sonra mimar olmama hali üstüne <gülüyor> odaklanacağız. Mimarlık yapmama hali üstüne odaklanacağız. Aslında konuşacağımız konu e, coşku duyduğun, sevdiğin şeyi yapmak üzerine olacak. Esas olarak mesele bu. E, Ebru'yu ben tanıdığım kadar birazcık... E, tanıtabilirim belki Ben onu e, güzel yemeklerle tanıdım Kuzguncuk'ta e, Pita diye minik bir restoranları var e, Mimarlık mezunu kendisi e, Ben sözü sana bırakayım aslında Sen biraz kendinden bahset Ve bu yolculuktan bahset Aslında sen mimarlık mezunusun Hı -hı. Ama şu anda ufak bir restoranında Güzel yemekler yapıyorsun Güzel denemelerin var Hı -hı. Bu serüveni istersen biraz bahset hani Her yönüyle Ben de böyle minik sorularla tamam. biraz deşmeye çalışırım Tamam ee... 93'te Teknik üniversiteye bitirdim mimarlık fakültesini ee, daha okurken zaten e, mimarlığı sevmediğimi ya da işte kendi kafamda tarif ettiğim biçimiyle sevmediğimi <gülüyor> e, anladım. Okul bitince de başka şeyler yaparım hmm, hep duygusu vardı içimde. E, farklı sektörlerde çalıştım mimarlık ofisinde de çalıştım e, uzunca sayılabilecek bir süre Hı -hı. ama orada da görevim projecilik e, değildi. E, ...daha çok koordine etmek, ofisi koordine etmek... ...müşterilerle ilişkiler, ...işte projelerin, müşteriler aradaki bağlantıyı sağlamak... ...çünkü sadece mimar projede yapmıyordu... Hı -hı. ...çalıştığım ofis... ...kurum kimliği çalışmaları yapıyordu... Ee, ...işte daha... idarecilik koordinasyon işleri... ...yaptım, ee, sonra bir dönem... E, ...tekstille ilgili... ...yine koordinasyon adı altında... Hı -hı. E, ...işler yaptım... Ee, ...tarif hakkında çalıştım bir dönem... Ee, Ondan sonra bir dönem çalışmadım. <gülüyor> Hep böyle bir arayışlar vardı aslında. Hı hı. Çünkü e, yani yaptığım işler de mutlu etmedi. Hı hı. Hani bir işi e, nasıl yaptığınız önemli. Nasıl bir ortamda olduğunuz önemli. Yani işin adından çok nasıl bir ortamda yaptığınız hı hı. galiba önemli. Derken e, işte 20 senedir Kuzguncuk'ta oturuyorum. Orada iki arkadaşım var. Onlar e, bir kafe şarküteri açmak istediklerini söylediler. E, beni de ...davet ettiler. Ben de kabul ettim davetlerini hı hı. ve biz üç kadın olarak 2008'de pita'yı açtık. Harika. Dört senedir de bu serüven devam Harika. ediyor. Bu konu benim için şu açıdan önemli. Bir şekilde biz bu hayatın içerisinde bir an mimarlık eğitiminin içine düşüyoruz. Yani bazı hı hı. insanların mesela hayalleri oluyor çok uzun süreden beri. Bu işi ya da bunun eğitimini almak isteyen insanlar oluyor. Hı hı. Bazı insanlar var. Çok güzel mesela e, bu işi pratik anlamda yapıyorlar ama bu işin mezunları değiller ki bütün mimarlık evet. tarihinde bunun örnekleri var. Bazı insanlar da e, bir şekilde bu eğitimin içerisinde o olacağına ikna oluyorlar. Bu benim tespitime göre iki Hı. türlü oluyor. Bir tanesi gerçekten tesadüfler nedeniyle bir şekilde bu eğitimin içine düşüyorsunuz ve onu gerçekten sevip bir yere götürüyorsunuz. Evet. Bir diğer grup da onu yapabileceğine ikna olan insan grubu ve... Kendini diplomayla konumlandıran kendine verilen mesleki mesleği yapabilme yetkisi dolayısıyla sadece bu yüzden pek de sevmeyerek ya da onun ar arızalarıyla iyi yanlarını daha da iyi hale getirmekle ya da işte Var olan işleyiş biçimlerini e, sorular sorarak dönüştürmek yerine hı hı. sadece bu mesleği e, öğrendikleri şekilde ya da onları söylenen şekilde uygulayan insanlar haline geliyorlar. Bir de e, hayata dair olan benim de paylaştığım bir bakış açısı e, coşkularının peşinde değil de e, bir şekilde içine düştükleri durumun tarifli hali içinde yaşamaya başlıyorlar. E, bu da tabii ki üretilen şeyin kıymetini ya da en azından işleyişini, biçimini etkiliyor çok doğrudan evet. bir şekilde. O yüzden bir şeyi okumak, hele üniversitede bir alanı okuduktan sonra sanki artık onun diplomasını ile beraber onu yapacakmışsın gibi bir hissiyata düşmüş ya da ulan ben bu işi sevmiyorum, ne yapacağım ben diyen insanlar için aslında bence çok da güzel bir... Açılan pencere bu sizin, sizin serüveniniz Tabii pek çok vardır hani biz senle tanışıklığımız dolayısıyla ben meseleyi buraya taşıyıp radyoda dinleyenlerle paylaşmak istedim. İstersen şeyden bahset bu işi nasıl keşfettiğinle ilgili çünkü şöyle bir şey demiştin. Ben yani daha önce bu işi öğrenebilmek için ya da için içinde bulunabilmek için mutfağa girdim ve hı hı. E, patates soymaya başladım. Mesela o zaman keşfettiğin şeyler olduğunu da söylemiştim. Onları biraz bahseder misin? Evet. E, yemeğe ilgi e, duyuyordum zaten. Hı hı. Hani evde de bir takım denemelerim oluyordu vesaire. Hı hı. Ama bunu profesyonelliğe taşırabilir miyim diye e, bir düşüncem oldu. Ve e, birçok şey de yaptığım gibi bir ön araştırma. Yani hemen atlamak yerine. Kendimi denemek istedim. Hı hı. E, bir tanıdığımızın restoranında öyle yemekleri yap, e, yapıyorlardı iş yerlerine. E, i̇ki ay çalıştım e, orada bir usta başıyla. Hı hı. Enteresan bir deneyimdi çünkü beni her sef her gün kovmaya çalışıyorlardı. Sen mimarsın neden burada ne işin <gülüyor> var patateslerle soğanlarla hı. diye. Orada izole bir mutfakta e, e, sabah başlıyorsunuz işte sebzeleri hazırlıyorsunuz filan. İki ay çalıştım ama o süreçte şey gördüm. E, yani son böyle elle yapılan bir şeyler, bir şeyler soymak, hazırlama hoşuma gidiyor ama bunu kime sunacağımı bilmeden hı hı. hayali bir dünyada o, o işte müşteri ya da misafirden uzak kopuk olarak yapıyor olma fikri hoşuma gitmedi. Hı hı. Yani şey fark ettim. Patates soymak karşımda kim yiyecek onu görm görmüyorsam o şey benim ilgimi çekmiyor. İkisini nasıl birleştirebilirim? diye düşündüm ama o süreçte şeyi de fark ettim yani bu çok özveri isteyen bir iş ve bunu tek başına yapmak da çok zor o Hı -hı. zaman e, yani bir şey ne kadar çok severseniz sevin e, hayatınız oluyorsa e, orada bir durmak lazım yani iyice bir düşünmek lazım Hı -hı. o da bana çok uymadı e, üzerinden bir zaman geçti ben o sayfayı kapatıyor gibi oldum tam o dönemde işte e, mahallede iki arkadaşım dediğim gibi karar vermişler böyle bir Hı -hı. şey yapmaya. Onlardan bana teklif gelince severek kabul ettim. Hem zaten tanıdığım güvendiğim iki kişiydi, hem de yani yükü paylaşacağımızı artık yani tek başına sorumlu olmayacağımı fark ettim. O şekilde Harika. başladık ve şu anki haliyle de zaten pita tam da benim hayal ettiğim gibi. Çünkü önce şey yaptık. 2008'de dükkanı kiraladık. İşte orada benim sınıf arkadaşım. Ben hiç mimarlık e, yapmayan biriyim yani sevmiyorum. <gülüyor> Mimarım da demiyorum kendimi. Söyle bunu söyle gayet güzel bir şey. Hayır, çünkü <gülüyor> yani, bu, sen, seninle aynı hisleri paylaşıp kendini mimar <gülüyor> diyen ve ona evet. rağmen bu işi yapmaya çalışan insanlar evet. var. Yani burada mimarlar bir şekilde alınmasınlar bu her meslek grubu için geçerli. Evet. Yani devam Ki, et, gerçekten çok saygı duyuyorum mimarlar. Yani bir mimari çevrenin insanı nasıl şekillendirebileceğine, insanı nasıl huzurlu ya da tamamen tersi e, hale getirebileceğini hepimiz biliyoruz, hı hı. yaşıyoruz. İşte içinde yaşadığımız şey son derece kaotik. Halbuki çok farklı olabilirdi vesaire. Çok saygı duyuyorum mesleğe ama benim yapmak istediğim şey o değil. Evet. Ben işte zaten işte onun işin pratinden kopuk olduğum için e, dükkanı tuttuğumuzda sınıf arkadaşımdan, çok sevdiğim e, Oğuz'dan yardım hı hı. istedim. Onunla birlikte yapmaya başladık. E, sonra zaten e, çok küçük e, işte gelenler biliyorlar 30 metrekare hı hı. bir yerden bahsediyoruz ama e, orayı da açık mutfak e, yapmak istedik. Ama efendim 30 metrekare ama <gülüyor> lezzet dolu yani çok içinden lezzet düşüyor. Çok teşekkürler. E, ve e, açık mutfak olduğu için de e, var olan işte e, 20 kişilik e, misafir grubuna da müşterilerimize hı hı. Ar artık arkadaşlarımıza e, direkt gözle e, aynı mekanda olmanın getirdiği avantajla hitap edebiliyor e, durumdayız. Durumdayım e, ve e, bu şekilde yapıyor olmak artık çok keyif veren bir şey. Hı hı. Ee... Ya aslında sen bunu anlatırken ben hep refleks olarak mimarlıkla alakalı hı hı. bağlantılar kuruyorum çünkü... Yani gerçekten bunun hani mimarlık ya da başka bir meslek alanı ile alakası yok ama bu işi coşkuyla yapmanın e, yöntemlerini keşfetmesi gerekiyor insan. Yani işi hı hı. yap derken herhangi bir işi kişinin nasıl coşku duyarak yaptığını keşfetmesi gerekiyor. Bunun için de farklı denemeler yapması gerekiyor evet. değil mi? Yani başka başka işlerde çalışmak, yanılmak, Sev, sevmediğin şeyleri anlamak, tek başına mutfağa hı hı. girip bir şey sebzeler meyveler soymak hı hı. ondan sonra sonra yavaş yavaş onu keşfediyorsun yani sen nasıl bir mekanda nasıl bir kurguda hı hı. o işi coşkuyla Ne anlamlar, diye, evet, ne anlamlar o işi yaptığını evet, falan yani keşfediyorsun. Benim için e, şey çok güzel Ya yani insanları yediği e, hazırladığım bir şeyle mutlu et, ediyor olmak. Hı hı. E, bu eve misafir çağırırken de aynı duygu hı hı. yani özellikle e, ve ...arkadaşlarınızı falan çağırdığınızda... E, ...özenli bir şeyler hazırlamak istersiniz... ...mutlu etmek istersiniz hı hı. çünkü... ...dükkanda da aslında yaptığım şey... ...hissettiğim şey aynı duygu... Hı hı. ...kimseye e, yani sadece müşteri gözüyle... ...bakmıyorum, bakamıyorum... ...zaten o yüzden birçok insanla... E, ...geldiğinin daha ilk e, dakikalarında... ...sohbet etmeye hı hı. başlıyorum... E, ...böyle bir şey... ...iletişim e, ihtiyacı içerisindeyim çünkü... E, bu şöyle yani de, demek dediğim gibi yani sadece müşteri gibi görüp onları e, işi böyle sınırlamıyorum. Bu işe duyduğun coşkuyla al, alakalı bir şey zaten. Hı -hı. Hani demin senin tarif ettiğin, öğrendiğimiz şekilde e, eğitimini aldığımız şekilde yapan bir grup e, var mesleğine. Hı -hı. O, o zaman kendinden bir şey katmıyorsun. Ama eğer o işte sevdiğin bir şey buluyorsan ya da sevdiğin işi yapıyorsan o zaman ona sen kendinden e, bir şeyler katıyorsun. ...anlamı ve zenginliği çok fazla oluyor tabii ki. Harika. İstersen kısa bir müzik arası verelim. Tamam. Ee, sen anons et istersen. Bu ikkadan bir parça dinliyoruz. de los olivos nadie Merhaba yine beraberiz Açık Mimarlık Programı'nda Konumuz Ebru, konuğumuz Ebru Şimşek. <gülüyor> Devam edelim. Ee, ben şöyle e, enteresan bir soru sorayım sana. Ee, Kuzguncuk bildiğimiz kadarıyla mimarlık ofislerinin e, bolca bulunduğu bir yer. Mimarlar nasıl besleniyor e, Ebru? E, yani sadece mimarlarla sınırlamayım ama Tabii. kuzgun... <gülüyor> Şaka yapıyorum. Sadece mimarların geldiği bir yer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <O> değil, değil. <gülüyor> evet. e, genelde bize gelenler pitayı tercih edenler e, sağlıklı şeyler yemeye daha hafif şeyler yemeye dikkat Hı -hı. ediyorlar. Bir de e, mesela işte kahvaltı, bizde kahvaltı var. Hı -hı. Sabah kahvaltısı senle pek sen evet. fırsat bulamadın ama e, öğle yemeği var. Genelde zeytinyağlı yemekler oluyor, sebze yemekler oluyor. E, oralarda hep biz e, mümkün olduğu kadar e, organik değil ama özenli malzeme kullanıyoruz. Hı -hı. Mesela peynirler bizim Anadolu'dan geliyor. Hı -hı. E, daha önceki e, ...tanıdığımız, güvendiğimiz yerlerden... ...hani fabrikasyondan... ...fabrikasyon e, ürünümüz yok... E, ...daha küçük üreticilerden... Hı hı. E, ...malzemeler alıyoruz... E, ...hazırladığımız şeyler de öyle... E, ...gelen insanlar da... ...zaten pitada öyle şeyler olduğunu bildiği için... Hı hı. E, ...bizi tercih ediyor... E, ...daha hafif, daha doğru... ...yani mesela bir, bir dilim peynir yiyeceksem... ...bu... E, e, Doğru seçilmiş bir peynir olsun hı hı. diyen işte reçelleri biz kendimiz yapıyoruz. Hani anne reçeli diyoruz onlara. Aha. Çünkü içinde katkı maddesi olmayan kısa sürede bitirilen. Evde de sabahliğin zaten e, yani pitaya gelmeseler ya da başka bir yerde yani evde de yiyecekleri şeyi yeme konforu e, arayan insanlar geliyor. Size. Peki insanların yüzüne baktığın zaman e, neler hissediyorsun? Yani orada şeyden bahsettin. Kişileri görebildiğinden hı hı. bahsettin. Yani şey Test ettiğin zamanlar oluyor mu hani işte şimdi şunu yiyor acaba ne hissediyor falan hani tabii, onlara bakabiliyor tabii musun? Tabii zaten e, genelde e, biraz şey oluyor ne derler alay konusu da olabiliyorum çok <gülüyor> ciddi alıyorum çünkü e, yaptığım şeyi <gülüyor> bazen de fazla ciddi aldığımı söylüyorlar genellikle. E, beğenseler bile e, işte beğenmedik şöyle olmuş falan deyip beni kızdırmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Birçok insan deminde söylediğim gibi artık bize gelenler artık gerçekten arkadaşımız, sohbet edebildiğimiz insanlar evet. olduğu için doğrudan fikirlerini sorabiliyoruz. Çok dikkat ediyorum. Yani neye ne tepki veriyorlar. Özellikle ilk yıllarda ilk iki yıl zaten hep şeyi söylüyordum. Hala da onu yapıyorum. Hani bize önereceğiniz bir şey var mı? Hı -hı. Eleştiriniz var mı? Bir yerde bir şey yediyseniz ya da yapmamızı istediğiniz bir şey var mı? Hı -hı. Ya da hatta şey de çok oluyordu. Bazen çok bunalıyordum işte ne yapabiliriz, ne katabiliriz yeni menüye, değişiklik ne yapabiliriz. Onlardan çok yani yardım aldığım, sordum hı hı. çok insan vardı. Hı hı. Peki, şeyi merak ediyorum bir yandan da mesela malzemeler bir şekilde özenli, kıymetli malzemeler hı hı. sonuç olarak özel olarak seçilmiş hı hı. olan şeyler. Ama bir yandan da malzemelerin tekil tekil hallerinden daha başka bunların bir araya gelişi çok önemli hı hı. yemekte. Hı hı. Sen mesela kendin nasıl bu işi araştırıyorsun, neler yapıyorsun yani? Ya o farkı bir şekilde bir iddia olması lazım, değil mi? Yani evet. onu yaratmak için neler yapıyorsun? Aslında yani şöyle biz pita'yı açarken yemek düşünmemişik. Bundan sana daha önce Hı -hı. bahsetmedim. Yani <gülüyor> yemek <gülüyor> sayın seyirciler, <gülüyor> dinleyiciler dikkat dikkat. Şimdiki e, ki şimdiki gibi e, öğle yemeği servisi düşünmemiştik. E, daha çok sabah kahvaltısı ve Hı -hı. E, hani. Pasta, çay, kura, çay, kurabiye, kahve öyle şeyler hı hı. düşünmüştük. Ama sonra bize gelen insanlar hatta ilk bir ayın sonunda biz öğlenleri şeyler yemek istiyoruz. İşte sadece hamur işiyle olmaz, sadece peynir zeytinli olmaz. Bize zeytinyağlı yemekler yapın dediler. Ee, öyle başladı yemek serüveni. Ee, ondan sonra e, sürekli gelen insanlar da yani her gün gelen ya da haftada birkaç kez gelen insanlar olduğu için... E, ...beş altı çeşit, günde beş altı çeşit olan yemeği... E, Çoğaltmanız gerekiyor yani hı hı. çoğaltmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öbür türlü çok sıkıcı hem yapan bizler açısından hem de e, gelen yiyen insanlar açısından. Hani şey gibi anneniz her gün aynı şey ya da iki güne bir aynı şeyi pişirse sıkılırsınız <gülüyor> ya aynı şey aslında aynı duygu. Çok ben evle çok özdeşleştirdiğim için hı hı. dükkanımızı... E, Empati yapabilmek, çok empati yapmıyorum yani direkt kendim zaten ne hissediyorsam orada onu yaşıyorum. Nasıl araştırıyorum? Okuyorum, geziyorum. Daha önce hiç yapmadığım kadar dışarıda yemek yemeye çalışıyorum. Çok iyi. Evet bir mekana gittiğimde yani mimarlık okurken mimarlık okuduğum için mekanın mekanı oluşturan mimari öğeler... ...kadar. Yani onlara da dikkat ediyorum ama... ...bu restoranlarla sınırlıyorum. Aslında <gülüyor> diğer bir, bir sürü şeye çok fazla bakmıyorum. Ee, yani ben... ...şimdi dört sene sonunda... ...sanki bu işi yapmak için doğmuşum gibi hissediyorum. Ya da ben olarak... ...beni ben yapan her şey beni bu noktaya getirdi. Hani bu işi şu anki yapıyor... E, ...halime getirdi. Evet... <gülüyor> E, mekanda gittiğim bir yerde işte çatal bıçağından işte garsonun önlüğünden önüme gelen yemeğin sunuluş biçiminden e, lezzetine kadar. Yani orada A'dan Z'ye ne varsa algılayabildiğim kadar her şeyi hı hı. E, içselleştirmeye çalışıyorum. Onu dükkana taşıyorum. <gülüyor> Sonra Aysel Hanım'la gözdeyle bir senle, Aylin'le. Tabii ki siz bir ekibiz sonuçta. Ee, biz sonra... bir ekibiz kesinlikle. Ee, hepsini, hepsine, çok güveniyorum. Hepsi çok özverili çalışıyor hepimiz. Ee, birlikte onu oluşturmaya çalışıyoruz. Parçaları bir araya getirmeye Hı -hı. çalışıyoruz. Ee, zaten aslında bu sadece ait bana ait bir şey de değil yani. Bu saydığım kişilerin hepsi e, işte ne yeni katabiliriz zaten sürekli düşünen e, insanlar. Hı -hı. Ee, şey hani hiçbir şey yalnız başarılmaz. Ben de biz onlarla hep birlikteyiz. Ben, biz Keşifte bulunan bir ekip yani. Evet, Bu evet. İşin evet. gelişmesi için Televizyonda önemli. izledikleri bir şeyden esinleniyorlar. Hı -hı. Esinleniyoruz. Hı -hı. E, i̇şte okuduğumuz bir şeyden esinleniyoruz. Gittiğimiz bir yerde yediğimiz bir e, yemekten esinleniyoruz. E, görsellik şey olabiliyor. Tabii. Bazen yol açabiliyor. Aslında bundan. mesela onu da soracaktım. Yani sonuçta e, çok kısa süreli, daha doğrusu sabah kahvaltısı ve öğle yemeği için e, siz ...şeyler üretiyorsunuz yani... ...yenecek olan şeyler üretiyorsunuz. Bana mesela sabah kahvaltısı... Daha, ...hep daha çok koku ve renklerle... ...mesela alakalıymış gibi... Hı. ...bir şey, bir öğün gibi gelir mesela. İşte öğle yemekleri... ...o kadar fazla hatırlamam mesela öğle yemeklerimin nedense. Hı hı. Ee, bana öyle geliyor mesela. Bunların hı hı. onlarla da ilişkisi var tabii ki değil mi? Yani mesela sunuşu da bu işin bir parçası... Evet. ...kokusu vesairesi falan da bu işin bir parçası. O yüzden... Yani bir mekana gittiğin zaman ben eminim ki sen bir restorana girdiğin Hı -hı. zaman ya da herhangi bir yere girdiğin zaman pek çok insandan daha fazla kokuya falan dikkat ediyor olabilirsin gibime geliyor. Çünkü sürekli yemekle aşırı neşir olduğun için bu kokan ne <gülüyor> diye olabilirsin yani yenmeyecek bir şey olsa bile <gülüyor> herhalde yani bilmiyorum. Tabii ki spekülasyon yapıyorum Yok aslında yani. bunu çok düşünmemiştim. Hayır. Harika ben arızalıyım. <gülüyor> Yok konunun. sen farklı bir şey. Yani e, dikkat ettiğim şeylerden biri elbette ama yani Hı -hı. E, öncelikli olmamıştı hı hı. şimdiye kadar bana işte bütün bu senin anlattıkların e, sanki sen işte bir tasarlama sürecinden bahsediyormuşsun gibi me geliyor yani bunu doğrudan onu indirgemek istemiyorum çünkü bu hı hı. senin ...yaptığın ve üstüne basa basa söylediğin... ...yani bunu yapıyorsun sen... yani ...bu, bu süreci... E, yani ...unutuyorum ya da... E, işte ...sanki hiç onu dinlememişim gibi... ...davranmak istemiyorum ama... Hı hı. ...ben bunu da bir tasarım gibi görüyorum Aynen açıkçası. Öyle. Çünkü mesela yemek tasarımı... ...diye bir şey var hani diyeyim literatürde... ...yeme tasarımı diye de bir şey var... ...şeylerin nasıl yenileceğine dair... ...fikirler ya da yöntemler geliştiren... E, ...tasarımcılar var... ...onun dışında bir de tabii ki bu işi... E, çok basit bir şekilde ama çok iyi yapmak da bir tasarım. Biraz önce bahsettiğin gibi yani işte malzemesinden onu nasıl hazırladığına, nasıl sunduğuna kadar işte bütün bu gezilere içkin olan bir tasarımı. Yani <gülüyor> o geziler olmadan, o e, fikir alışverişi olmadan, <gülüyor> o etkilenmeler olmadan aslında o yemekler de belki çıkamıyor diyebiliriz. Ben şakayla karışık e, üniversitede asistanken öğrencilere şöyle bir hikaye anlatıyordum. Yani... E, Şöyle bir durum oluyor. Mesela herkesin elinde çok iyi tarifler olabilir hı -hı, hı -hı. değil mi? Ee, ama sadece o tarifleri deneyenler ondan evet. emin olabilirler. Ee, şunu diyordum ben mesela. Şimdi bir şey tasarlanacak. Brief veriliyor öğrencilere. Şöyle şöyle bir şey yapacağız diye. Ve onlar hep anlatıyorlar mesela. Bir şeyleri nasıl yapabileceklerini anlatıyorlar. Hı -hı. Ve hep şunu diyordum. Yani tamam anlattınız güzel yani güzel tarif veriyorsunuz. Ama siz sadece elinizde bir kek tarifiyle bir keki evet. tattığınızı söyleyebilir misiniz? Onun kokusunu, tadını anlayabilir misiniz? Evet. Diye sorardım. Aslında bununla çok alakalı bir şey. Aslında senin bütün içinde bulunduğun faaliyetin esas tam ortasında ya da her şeyi birleştiren şey olarak yapmak var galiba değil evet, mi? Evet zaten beni bu işte en çok büyüleyen şey de o. Hı -hı. Çünkü sen kendin biri? Hı -hı. sen kendin e, mimarlığın pratiğini deneyimlerken bu işin yapılmasına olan mesafenden ya da uzak kalmandan evet. dolayı bundan ee, uzaklaştığında falan söyleymişsin. mimar... ...evet kağıt üzerindeki... ...yani projeyle... ...hayatın bağlantısını... ...hayattaki yerini... ...onun bağlantısını kuramadım. Hı hı. Ben mi beceremedim... ...ya da neyse sebebi hı hı. bilmiyorum. Çok uzak tuttum... ...araya çok mesafe koydum... ...bağlantıyı hı hı. kuramadım ama... ...yemekte... ...hayır çok somut... ...bir de yemek... De, ...yemeğin en güzel tarafı tabii şu... ...en güzel taraflarından biri... ...çabuk sonuç alıyorsunuz. Evet. Ee, ofis hayatındaki... ...bıkkınlıklarımdan bir tanesi şey de... ...toplantılar... Mailler, fakslar, o zaman faks vardı. Faxlar yani bitmeyen karar süreçleri o beni çok bıktırıyordu. Hı hı. Hani olayın birçok insan da yaşıyordur bu duyguları halen de yaşıyorlar. Hı hı. O yüzden birçok insan kafe açmak istiyor evet, zaten. Kapıdan girip bizim dükkanımızı görenler. <gülüyor> Orada bizi evet. dinlediğinizi biliyoruz sevgili mimarlar, kafe açmak isteyen mimarlar. Hepinizi biliyoruz. Hiç bizi kandıramazsınız. <gülüyor> evet. Evet. evet. Güzel şimdi tabii prodüksiyondan işaret evet. geldiği için biraz sesi kesmek zorunda kaldık. Şaşırdık çünkü ikimiz de. Evet sohbet uzayıp gidebilir aslında evet, değil gerçekten. mi? yani Bunun üstüne konuşmaya <gülüyor> devam edebiliriz. Hı -hı. Ama yani her şeyin bence odağında yapmak istediğin şey keşfetmeye dair bir şey var. Yani ben öyle toplayabilirim. Evet. Ve bütün sıfatları, isimleri, işleri bir kenara bırakırsak herhalde her şeyin merkezinde bunu yaparak keşfetmek var. Çünkü hiçbir eğitim Hı -hı. ya da hiçbir telkin bize Hı -hı. bir şeyi yapabileceğimizin, ee, ...göstergesi değil. Ee, o yüzden... Yaparak bir şey keşfettiğin ve sevdiğin şeyi de yapmaya inatla devam ettiğin evet. için ben sana teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ee, programı bitiriyorum burada. Ee, sevgili Hüseyin Kahvecioğlu ve İpek Akbınar ne yazık yoklar. Onlar da eminim burada olsalar size iyi günler dilerdi. Ben de size iyi günler diliyorum. Ve acikmimarlik.blogspot.com adresini hatırlatıyorum. Ee, Ebru ile ilgili bilgileri paylaşacağız orada. Belki Pitan'ın küçük bir fotoğrafını da paylaşabiliriz. Ee, hepinize iyi günler diliyorum.